Merhabalar değerli e, Yeşilçam Ayköz'ü dinleyicileri, Açık Radyo dinleyicileri. Benden Zutkulu Eğer. Yeni bir yayın döneminde daha sizlerle birlikteyiz. E, geçen programda bahsettiğim gibi bu yayın döneminde 15 günde bir e, sizlerle birlikte olacağız. E, ve Yeşilçam Ayköz'ün yine yine Yeşilçam üzerine, Türk sineması üzerine e, biraz tarihi konular ee, elimden geldiğince Yeşilçam filmlerinde çalan müzikler üzerine, emekçilerle yaptığımız sohbetler üzerine e, bilgiler vermeye, birazcık da bazen de gündemi de takip etmeye programımıza devam edeceğiz. Bu yeni yayın döneminde de. Ee, aslında programımızın e, başka bir konusu var. Ancak ben ona geçmeden önce minik bir e, bilgi vermek istiyorum. E, biliyorsunuz yeri geldiğince ben e, programda Çıkmakta olan, piyasaya sürünmekte olan Yeşilçam'a baz alan sinema kitaplarını da tanıtmaya özen gösteriyorum. Özellikle de hem kendimde yapmakta olduğu Sinematik Yeşilçam sitesinde de bizlere yazılarıyla destekte bulunan Mesut Karan'ın yeni bir kitabı çıktı. Benim Sinemacılarım isminde. Bu onun 6. kitabı oluyor. Bu kitap üzerine de 18, 17-18 Kasım'da da Kartal'da bir imza günü yapacak Mesut Kara. E, kitabın içeriğine biraz bakmak e, gerekirse orada 208 sayfalık bir kitap e, Mesut Karan'ın bu sefer e, yazdığı kitap ve e, Etki evinden çıkıyor. E, Yılmaz Güney, Erkan Yücel, e, Uğur Yücel, Cüneyt Arkın, Feride Çetin, Hulusi Kentmen gibi oyuncu portlerinin dışında e, Giovanni Sikonomila ve Metin Demiran üzerinde de yazılara yer vermiş kitabında. E, bazı konu başlıkları da e, kitaptan şöyle Şöper, e, Şoför Nebat ve Fosforlu Cevriye. Melodorondan Güldürü'ye, Değişen Güldürü ve Yükselen Değerleri gibi yazılarının daha geniş içerikli olarak kitapta yer verildiğinde bana bahsetmiştim. O zaman bugünlerde piyasaya çıkmış bir kitabı Yeşilçam'la ilgileniyorsanız almanızı öneriyorum. Bugünkü Yeşilçam arkeosindeki konumuz ise birazcık da gündeme de yine yakın bir konu. Yeşilçan'daki yaratıklar ve canavarlar aslında e, programımızı önümüzdeki hafta e, yapmayı planladık ama minik bir değişiklikten dolayı bu hafta yaptık ancak e, davet ettiğim konuğum Semra Uygun'a e, bugünkü programın e, tarihi uymadığı için de e, programı ben hem de e, Cadılar Bayramını da geçirmemek için programı ben bugün e, sunmaya bu şekilde sunmaya e, karar verdim. Yine tabii hem e, konu içeriğini hazırladığı için Semra Uygun'a çok teşekkür etmek istiyorum ancak bugünkü programda aramızda değil. Ee, onunla da e, konuştuğumuz konular üzerinden O e, alacağım benim temel olarak alacağım konular üzerinden de Kopmamaya özen göstereceğim ben yani Dediğim gibi tekrardan ben Semra'ya çok teşekkür ediyorum Özellikle bu konuyu gündeme getirdiği için ee, Aslında programı da zaten onun bir yazısı üzerine kurgulamıştık biz ee, Yeşilçam sinemasında 10 akla zarar yaratıklar Ve daha önce de çaldığı Yeşilçam'ın e, Cadıları isimli iki tane yazısı vardı Bu iki konuyu ele alıp e, programda irdeleyip Yeşilçam'da canavarlar, cadılar ve yaratıklar konusu üzerine Cadılar Bayramı'dan önce, 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı'dan önce bu konuya değinelim dedim. Ya Yeşilçam tabii... Bu konu ele alındığı zaman çok da e, iyi örnekler vermiş bir sinema olarak ele alınmayabilir. Özellikle Türk sinemasında e, imkansızlıkların çok fazla olduğunu düşünürsek... E, ...yaratık yapımı konusunda, e, bunların tasarlanması konusunda bütçeler çok fazla olmuyor. E, hepimizin bildiği aslında bazı e, canavarlar, yaratıklar var. Bunlardan bir tanesi Tarkan filminde kullanılan Atapot, e, Diğeri ise... Hepimizin bildiği Gulyabani Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani Ve tabi birkaç tane daha Farklı yine yaratık canavar Bunlara yer vermiş sinemada Ben de o zaman minik bir sılamadan devam edeceğim Tek tek onlara değinmeye çalışacağım Böylece de biz bugünkü Yeşilçam Arkeözisinde Yeşilçam'ın yaratıklarına değinmiş olacağız Ben konuyu devam ederken Aslında Semra'nın yazdığı yazıdaki Sıralamayı da Biraz takip etmeye çalışacağım O sıralamanın en başına Buddy'yi koymuş Türk sinemasının e ise, Steven Spielberg'in o ünlü E.T. filminin e, sinemamıza yorumlanmış iki tane filmi var. Bunlardan bir tanesi Buddy'ydi. Belki de hani o hani dost anlamına da gelen İngilizce Buddy. Diğeri ise Homoty. Homoty ise e, Müjdat Gezen'in bir filmiydi. E, Buddy filminin yönetmeni Zafer Par. Bu arada müziklerini de yeni türkü yapmış. E, çok ilginç bir detay. E, yeni türkü müziklerini yaptığı bu... E, bu, bu yaptığı e, çalışmayı aslında piyasaya sürmüş. Ancak ben izini sürdüm. E, bir türlü o kayıtlara ulaşamadım. Belki ilerleyen programlarda body film müziğine de yer veririz. Ancak yeni türkü film müzikleri diye böyle bir çalışma var piyasaya sürmüş. Maalesef e, programa o kaydı yetiştiremedim ben. E, umarım düzgün bir kaydını buluruz ve ilerleyen programlarda yer veririz. E, body filmi tabii e, birazcık da dönemin... E, E.T. ilgisini düşündüğümüz zaman e, Video piyasası düşünülerek de yapılmış bir film Olarak e, ele alınabilir e, Özellikle e, Orada Buddy yani uzaydan gelen e, Dostumuzun e, maketi üzerine bayağı ilginç e, içeriklerde de yer almıştı e, Özellikle E.T'deki o sevimlilik yerine birazcık daha e, Böyle Farklı yemeklerimize benzeyen de bir e, Yaratık gibi Karşımıza çıkmıştı ve bunun yanında biraz bir de Homote var. Müjdat Gezen'in. Ee, Müjdat Gezen eee konusunda e, geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yapmıştı. Ben aslında bu filmin ps sürmesini düşünmemiştim. Yaptığımız filmden çok memnun olmadığımız için de eee filmini aslında ps sürmedik. Ancak daha sonra Amerika'da ortaya çıktı diye bir açıklama yapmıştı. E, Homote filmi de Body filmi de ikisi de video video piyasası düşünerek yapılmış filmler olarak e, olduklarını düşünüyorum. E, zaten ikisinde yasa olarak çıkmış e, video kasetleri olmuş olması gerekiyor. Gerçi homotüninki daha sonra piyasaya çıkıyor. E, ve dediğim gibi de e, Amerika'da piyasaya sürülmüş olduğu için de çok daha ilginç. E, i̇kisindeki tabii e, bebeklerin e, çok başarılı olduğunu düşünmüyorum ben açıkça söylemek gerekirse. Ancak e, sinemamızda çok fazla yer almayan e, yaratık ve canavar e, kontenjanında ilk yer vermemiz gereken... E, isim bu ikisi e, daha sonra tabii Ahtopot var Tarkan filminde yer alan Atopot. E, pek çok insan için e, Türk sinemasındaki canavarlar e, dediğimiz zaman Atopot'tan bahsetmeden geçmemek gerekiyor Ahtopot'un da ilginç bir aslında hikayesi var e, Bu İzmir e, taraflarında e, sanayi bölgesinde inşa ediliyor ve kamyonetle e, daha sonra Bodrum kalitesi, e, kalesine götürülüyor ee, ve Bodrum Kalesi'nde e, su altındaki bir çekim, özel bir çekim ekibili birlikte de film alınıyor. Aslında baktığımız zaman e, hani bütçe yetersiz dediğimiz zaman tabii devasa bir e, bütçe yok ortada ama yine e, diğer filmlere göre birazcık daha şanslı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Tarkan filmlerinde bir bütçesi vardı o dönem çekildikleri zaman. E, tabii Tarkan filmleri e, yaratıklar ve canavarlar konusu olduğu zaman sinavımızda az rastlanan e, fantastik filmlerden bir tanesi. Fantastik sinemamız dendiği zaman ben Tarkan filminin ayrı bir yere konulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem masal hem epik anlatım hem de bu fantastik canavar konusunu ele alma noktasında. Hani Tarkan filmleri bir tık daha yukarıda gibi diğer filmlerden. Çünkü filme baktığımız zaman Büyücü Goşa var. Büyücü Goşa'nın ortaya koyduğu bazı numaralar var. Tarkan'ın Büyücü Goşa'yı takip ederken savaştığı çok farklı yaratıklar var hani e, belki Hiro of Might and Magic oyununu oynamışsanız oradaki yaratıkları hani golemi görebilirsiniz ya da karşısına çıkan e, kılıçlı bir kadın savaşçı var yine e, bu da fantastik bir öge olarak filmde yer alıyor. E, daha sonra bir örümcek ağı düşüyor. E, bunun dışında dev var, uzun boylu bir e, yaratık, Cyclops gibi. E, bu tip yaratıklara Tarkan filmde yer verildiği için fantastik noktadan el aldığımızda da e, hani Tarkan'da çok önemli. Tabii e, Tarkan filmdeki Atopot e, ve savaş e, sahneleri aslında popüler kültür içerisinde çok fazla tiye alınmıştı. E, Atopot dışında tabii e, ve Tarkan filmleri dışında yine çok fazla yaratığın yer aldığı başka bir filmde Dünyayı Kurtaran Adam. E, Dünyayı Kurtaran Adam'da e, yaratıkların çoğunun e, Ürgüp'te e, Çetin İnanç ve e, Cüneyt Arkın tarafından e, yapıldığını e, oradaki bütün e, set ekibinin de bu yaratıkların yapımında çalıştığını Söylemek e, gerekli Yani orada gerçekten de bütçe konusunda Çok değişik bir e, durum var e, Bu pelüşten olan e, Yaratıkların hepsini kendileri yapıyorlar Ve bu gördüğümüz filmde gördüğünüz Pek çok uzun boylu e, Olan yaratık içi, içerisinde Yadigar Ejder var Yani Yadigar Ejder filmde aslında 5-6 e, tane değişik yaratığı canlandırmış Diyebiliriz içine girmiş e, Dünya kurtaran adamda yer alan, e, Yaratıklar 2000'lerin başında Nanarlent isimli bir Sitede yer verilmişti aslında Türkiye'de bu konu üzerine Bir içerik yoktu Nanarland Sitesinin tekrar gündeme getirdiğini düşünüyorum O yıllarda zaten Dünya Kurtan Adam filmi de Bildiğim kadarıyla Fransa'da dünyanın en absürt filmi Seçilmişti Biliyorsunuz Dünya Kurtan Adam filmi üzerine Dünyanın en kötü filmi seçildi olarak Böyle bir bilgi paylaşılıyor Ancak bu doğru değil Dünyanın en absürt filmi olarak seçilmişti e, ...zaten baktığımız zaman aslında Yeşilçam'da yapılmış e, birkaç tane başka filmin... ...mesela e, IMDB gibi sitelerde çok daha düşük puanda olduğunu görebiliyoruz. E, Dünya Kurtan Adam filmi de artık bir kült filme... ...bir kült film mertebesine eriştiği için bence... E, ...hani çok da bazı noktalarda e, farklı ele alındığını düşünüyorum ben. Tabii yaratıklarına baktığımız zaman... E, ...Türk filmleri içerisinde en fazla... E, ...farklı yaratığında yer aldığı e, film... ...zaten çok az bilim kurgu e, örneği var... ...ve bunlar içerisinde sanırım... ...Dünya Kurtaradan filmi de... E, ...içerisinde bulunan yaratıklarla birlikte de... Bir, ...farklı bir yerde... E, ...bir başka bilim kurgu filmimizde... Yani ...90'lar öncesi özellikle sinemaya baktığımızda... ...bilim kurgu filmi de... E, ...Turist Ömer Uzay Yolunda filmi... ...Turist Ömer Uzay Yolunda... E, ...aslında... E, ...Star Train... E, İlk sezonunda sanırım yanılmıyorsam ilk sezonda yayınlanan Man Trap isimli bölümünden e, sinemamıza uyarlanmış. Ancak e, Turistömen Uzay Yolu'nda e, dünyada çekilmiş ilk uzay yolu filmi aslında uzun metrajlı olarak. Yani e, ortaya çıkmış bazen sinemada belki bir film gibi gösterilmiş olabilir Amerika'da ya da başka ülkelerde. Ancak film olarak çekilen ilk uzay yolu filmi Turistömen Uzay Yolu'nda. E, Ferdi Merter zaten bu konuda şöyle bir açıklama da yapıyor. Biz e, bütün filmi seslendirenler e, bu filmin içinde de yer alıyoruz. Zaten hem e, Captain Spock e, hem Mr. Spock hem Kaptan Kirk hem de e, Sulu hem e, McCoy onların hepsi e, kendi seslerini yani onları seslendiren oyuncular tarafından canlandırmışlar filmde. Bu noktan çok önemli. Ancak bu filminde de e, önemli bir noktası tuz canavarı ya da sodyum klorür e, emen bir yaratık var e, ve biz Türkiye'de buna tuz canavarı olarak diyoruz. Tabi Sinemamızda yer alan e, yaratıklardan ve canavarlardan bir tanesi de tuz canavarı oluyor. E, özellikle e, Atılgan'ın içerisinde e, dönüştüğü sahne ve oradaki siyahi oyuncuya dönüştüğü sahne çok ilginç bir sahne. Orada e, Sadri Alışık ondan kaçıyor. Baya neşeli bölümler ve daha sonra şekilden şekilde giriyor. En sonunda da e, bölümün sonlarına doğru tuz canavarını görüyoruz. E, Mentrap bölümündeki bölümler. Körk'ün kavga sahnesiyle e, Turist Ömer uzay yolundaki kavga sahnesinin aslında birbirinden çok da böyle büyük farkları içermediğini düşünüyorum ben. E, bütçesi yer alan e, kendisine ait yine de bir bütçesi olan bir film e, Turist Ömer uzay yolunda. Müzikler olarak da çok ilginç bir şey e, söyleyebilirim. E, Türk sinemasında Pink Floyd'un en fazla kullanıldığı e, sahnelerde sanırım yine Turist Ömer uzay yolunda. Maymunlar cehenneminden de var haber ama pek çok filmde kullanmış ama özellikle Pink Floyd, Echo's ve Ummaguma'dan bazı bölümler alınmış. Ömer Turist Ömer Uzay Yolunda 1966 yılındaydı. Dediğimiz gibi Dünya'yı kuran adam var yaratıkları var ve daha sonra karşımıza aslında bir de Killing çıkıyor. Şimdi Killing'i bir canavar yarı, yaratık olarak almamız bir doğru olmaz ancak hani bir iskelet e, kostümüyle birlikte karşımıza çıkıyor. Aslında e, sadistik killing e, yurt dışında yer almış, özellikle sadistikin e, kostümünden yararlanılmış killing filminde ama e, hani baktığınız zaman e, bir e, anti kahraman olarak e, killinginde hani bir e, yaratık ya da canavarlaştığını görebiliyorsunuz filmde Şimdi ben burada bir minik müzik arası vermek istiyorum. Ben Killing filminin içinde de kullanılmış. Aslında yine aslında bir yaratık filminde kullanılmış. Henry Manchin'in Deadly Mantis. Buradan bir müzik kullanılmış. Bir de Killing'in Müziği olarak da çıkmış. Şimdi kısa bir müzik arası. Sonra biz yaratıklara konuşmaya devam edeceğiz. <Gülüyor> Evet e, dinlediğimiz gibi aslında e, yani Killingde e bütün o, o e, ilginçliğini veren melodilerden bir tanesi ve seyirci bir anda eline alan melodilerden bir tanesiydi. E, Henry Manchin'in Deadly Mantis yorumunu dinledik. E, Yeşilçam'da e, bahsettiğimiz gibi Body, e, Tarkan filmindeki Autopod, Homonti, Tuz Canavarı, e, Dünya Kuran Adam'daki Yaratıklar, e, Killing gibi bir... E, Antikarman ama e, yaratık gibi bazen e, ortaya da çıkabiliyor. E, bunun dışında tabi Dracula ve Frankenstein de tabi sinavımıza girmişti. Sevnen Frankenstein filminde ve Dracula İstanbul'da filmlerinde yer almışlardı. Ama onların yanında bir de şeytan var. E, şeytan e, Exorcist tabi Türk iş e, Exorcist olarak da dünyada biraz isim yapmış bir film. E, Canan Perver'in muhteşem bir e, orada. E, canlandırdığı çocuk e, Oyuncu ve içinde şeytan giren e, Küçük kız rolü O da inanılmaz bence çok önemli Yaratık e, ya da canavar olarak Niterancımız e, Performanslardan bir tanesi e, Türkan Şoray'ın canlandırdığı Şahmaran var Mesela yaratık olarak e, Ele aldığımız zaman e, aslında bakarsanız Şahmaran Konusuna e, ayrı Bir şekilde giriş yapmamız gerektiğini Düşünüyorum ben daha önce görüştüğümüz Mert Yaltırık'la birlikte bu konu üzerine çok konuşmak istiyorum ben umarım onu da bir gün ele alırız ancak yani yaratıklar konusuna baktığımız zaman Türkan Şöre'nin canlandırdığı Şahmarın'ın da bazen çok ele alınmadığını da düşünüyorum ben yine sağsun olsun Semra listesinde yer vermişti ona ve tabi bütün bu isimler dışında bir de sinemamızda çok fazla kullanılmış figürlerden bir tanesi cadılar Filiz Akın canlandırmış Arzu Okay canlandırmış ee, minik cadı olarak yer almış sinemamızda. Onun dışında tabi masal filmlerimizde de yer almış. Pamuk Prenses de yer almış. Ee, Cinderella'da yer almış. Ee, Altın Prenses de e, Altın Prenses de yer almış. Ya da bazen Battal Gaze filmlerinde yer alıyorlar. Ee, yine bu cadılar ya da büyücüler. Bunlar da aslında yine canavarlar ve yaratıklar e, konusu altında bence ele alınabilir diyoruz. tabii. Programın sonuna artık yavaş yavaş yaklaştığımızda el almamız gereken herhalde en önemli yaratıklardan bir tanesi ya da canavarlardan bir tanesi Gulyabani. Mehmet Yaltılık'la birlikte bu konuda oldukça detaylı bir program yapmıştık. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kitabından esinlenen Gulyabani üzerine. Tabii daha sonra bir de Gulyabani diye bir film çekildi ama hepimiz için hani belki de çocukluğumuza da denk gelen dönemde... ...korku filmi gibi bile yer almış olan... ...Gulyabani'nin o... ...unutulmaz Süt Kardeşler'deki unutulmaz sahnelerde... ...yaralan Gulyabani'den de... ...bahsetmemek olmaz. Sanırım... ...birisine Yeşilçam'daki... ...canavarların listesi yapın... ...yapın desek de sanırım çoğu... ...kişinin ilk başta... ...Gulyabani'nin ismini vereceğini düşünüyorum ben. Evet... ...bugün programımızda sonuna geldik. Ben Gulyabani'den bahsettiğimiz zaman... ...minik e, filmde yer alan birkaç replikle birlikte... ...Ali'nin da Gülevan şarkısına yer vermek istiyorum... ...bu son çekilen filmin soundtrack'inde de yer almıştı... E, ...15 gün sonra biz yeniden... E, ...Yeşilçam Arkeolojisi... E, ...de birlikte olacağız... ...ben bugünkü programda... E, ...bana e, teknik da ...destek veren Feryal Kabil'e teşekkür etmek istiyorum ben... ...yine 15 gün sonra... E, ...yine farklı bir konu ile birlikte... ...sizlerle birlikte olacağız... ...o zaman... E, tekrar görüşmek üzere ben de Nutkuler yeşil Arkadaşından sizlere güle güle diyorum ve sizleri Guleman ile baş başa bırakıyorum. Dayı! Ne olur? Kapıya bak. Kapıya mı? Kim o? Korkmayın. Kim o? Sakın ha korkmayın. Korkmayın. Kim o? Geldi işte! Geldi! Gel bak! Kendi gözlerinde gör! Hay Allah'ım sen bilirsin! Ay bana bir şeyler oluyor! Ya inanmaz mısın? Otur şunuyla otur! Ay! Aşmayın. Biraz sinirliymişim, bir şey beğenmezmişim. Evden hiç çıkmazmışım, iki laf etmezmişim. Gül, gül, gül. gül yabaniyim ben, çok yabaniyim ben. Girerim rüyanıza, hepinizi <gülüyor> I'm yeah, but...